Tehhuhu bir hakin, haklı olarak onu kerih görüyorlar. Bir entekune olmasından dolayı kerahet onların kerih görmesi. Bir hakin ne demektir? Yani şimdi onu açıklıyor. Hani bir bir dedik, haklı olarak bir kavme bir adamın imamlık etmesini kerih görüyorlar. Nedir bu haklara? Bir entekune kerahet onların kerih görmelerinin olmasıdır. Lehe Musav gerektirici olmasından dolayı gerektirici olmasıdır. Minnaksin fi dinihi dininde naqslı gerektirici olmasından dolayıdır. Bi <gülüyor> ente onların kerih görmelerinin olmasıdır. Leha <gülüyor> o kerih görmelerine musabbihun. Musabbih olmalıdır. Ne musabbih olmalıdır? Yani bir bir sebep olmalı. O da nedir? Minnaksin fi dinihi dinindeki nakıslık gibi mesela. Böyle bir sebep olmalıdır. Hak, hak budur haktan kastı. Lüqoulühi sallallahu aleyhi ve sallam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sallam istisvandılayı. dolayı et. <átres> üç kişi vardır. La <largo> tujabizu salatuhum namazları geçmez. Ada nehum kulakları üzerine geçmez. Ne demek bunun manası? Yani namazları kabul olmaz manasına değil. Yani kulaklarını geçmez başka manası yok. Hani. Amellerin kabul olmasına şeriatın örfünde, şeriatın kullanımında amellerin kabul olmasının işareti semaya kaldırılmasıdır. Öyle mi? Amellerin kabul olmadığını ifade etmek için de yukarıya kalkmadığını ifade eden her kelime o amelin kabul olmadığını gösterir. Yani peygamber aleyhisselamın kullanımı çünkü böyledir. Tamam? abdul kaçan köle hatta yerci'a ta ki kadar <gülüyor> ve sabahlayan kadın ve zavucuha aleyha sâkhitun zevcesi kocası üzerine kızgın bir şekilde sabahlayan kadın ve imamu kavmi bir kavme imam olan vehum o lehu kârihûne kerif bir imam râvâhu t-tirmizi'yu tirmizi rivayet etti ve hasenuhu ve hasenir İslamu, ve شيخ الاسلام olarak kabul etti. قال شيخ الاسلام ابن تيميه rahimeullah ابن dedi "Eğer bir zamanlar onu sevmiyorlarsa, onun tenkit gördükleri zaman bir dinindeki din, bir emirden dolayı onu tenkit gördükleri zaman yalan gibi" mislu mislu ke kezbihi yalan gibi av zulmihi e, zulüm gibi avca lihi cehalet gibi av bidiatih ve bidat gibi ve nahw zalika ve bunların benzerleri gibi ve yuhibbuna ahra ve yuhibbuna istiyorlar ahra başkasını başka birini istiyorlar aslaha minhum ondan daha salih birini istiyorlar fi din, dinihi dinden dinden daha sen ondan daha salih, salih olan birini istiyorlar ...mithlu... ...en yakune... ...esleka... daha ...doğru sözlü... ...gibi... ...ev a'leme... daha bilgili gibi... ...ev a'diyene... ...dinine... daha düştüğü biri... ...daha dindar gibi değil mi? ...fe innehu... ...muakakü o... ...yecibu... ...vacip olur... ...en yuvelle... ...imam olması... aleyhim ...onların üzerine imam olması... ...vacip olur... ...hada... ...llezi... ...bu... ...hada... ...llezi... ...yuhibbunehu... ...onun... ...bu... Onu sevdiklerine dolayıdır. Onu Fe innehu muhakkak ki o yecibu, vacip oluyor. En yuvalla aleyhim, onların üzerine tevliye edilmesi. Yani imam kılınması. Hâza lezi Bu sevdikleri, yani dininden, doğruluğundan, ilminden dolayı sevdiklerinin, o sevmediklerine takdim edilmesi, onların üzerine vacip olur. Ve leyse li râjul illezi en ye'ummehum. Ve değildir, yani hakkı değildir. Di Rauli bu adam hangi adam elleze yrehu <gülüyor> nehu kavmin dini bir sebepten dolayı kelih gördüğü o adamın imam olması imam olmak ona değildir En enhum ummehum, onlara imam olması kemal fil hadisi anhu, sallallahu aleyhi ve sellem peygamber <gülüyor> aleyhisat vesam'dan say hadiste sabit olduğu gibi annehu kâle, o dedi ki selassetun üç kişi vardır la tuca wizu salaatuhum hum onların kulaklarını geçmez. Bir kişilerde de raculün ammâ kavmen bir adamdır ammâ kavmen bir kavme imamlık etti ve humlahu kârihûne onlar onu kendi gördükleri halde. Ve raculün lâ yetîs-sılaate illâ Ve yine bir adamdır lâ yetîs-sılaate namaza gelmez illâ dibâran. Ancak dibar olarak gelir. Yani vakti geçtikten sonra vaktinin sonunda gelir. Ve raculün öyle bir adam ki yine i'tebede köleleştirdiği muharreren, hür olan birini köleleştiren bir adam. Bu hadisten dolayı Şeyhülislam İslam İbn-i diyor ki, ee, bir kavme, bir insanın imamlık etmesi, kerih gördükleri bir insanın imamlık etmesi ne değildir? Caiz değildir, demiş. Demiş yine, ''Ve kâle eyden'' Burada duralım inşallah. Şimdi normalde hadis-i şerifte de zaten açık bir şekilde görüldüğü gibi, Peygamber vesselam bir kavim, eğer bir insanı kerih görüyorlarsa, o kişinin onlara imamlık yapmasını kerih görmüştür. Bu ne demektir? Yani mesela diyelim bir imam var, bize namaz kıldırıyor ama biz onun bize namaz kıldırmasını istemiyoruz, tamam? Ne demiştir Peygamberimiz? Demiştir سَلَا la لَا تُجَاوِزِو salatuhum اَذَانَهُمْ Üç kişi vardır ki onların namazı, onların kulaklarını geçmez. Ne demek? Kulaklarını geçmez. Yani kabul olmaz onların namazları manasına. Bir tanesi de kimdir? رَجُلٌ اَمَّا قَوْمَنْ وَهُمْ لَهُ karihun. Bir kavim kendisini kerih gördüğü halde onlara imamlık yapan kişidir. Şimdi bunu söyledik ya hüküm açık değil mi? Yani bir insan kendisini istemeyen bir kavme ne yapamaz? İmamlık edemez. Hadis de açık, hüküm de açık. Tamam. Şimdi burada şöyle bir yanlış anlaşılma olabilir. Bu kerahet mutlak bir kerahet değildir. Tamam? Çünkü insanların, başka bir insanı kerih görmesinin birçok sebebi olabilir. Mesela adamı tipinden dolayı kerih görüyor olabilirler. Irkından dolayı kerih görüyor olabilirler. Öyle değil mi? Kendi fikirlerine uymuyor diye kerih görüyor olabilirler. Kendi yanlışlarını söylüyor diye kerih görüyor olabilirler. Değil mi? Namazı düzgün ve uzun kılıyor diye onu kerih görüyor olabilirler. Yani illaki ee, haklı bir sebebi olacak diye bir kaide yok. Mesela hepimiz hayatımızda bazı insanları severiz, bazı insanları kerih görürüz. Kimi zaman bu sevgimiz ve kerih görmemiz şereidir, kimi zaman şer'i değildir. Neva ve hevesin nefsin ürünüdür, öyle değil mi? İşte bu yanlış anlaşılmanın önüne geçmek için alimler bu hadisi böyle şerh etmişlerdir, tamam mı? Bi hakkın olmalıdır demişlerdir. Yani burada bi hakkını takdir etmek zorundayız. Hani رَجُلٌ اَمَّ قَوْمَنْ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ بِحَقِّنْ Haklı olarak burada haktan kasıt nedir? Yani şer'i bir hakları olacak ki o adamı ne yapsınlar? O adamı keri görsünler. Şer'i bir hakları olacak ki o adamı keri görsünler. Ne gibi? Mesela diyelim adamı dininden dolayı keri göre fasıktır. Mesela bu haklı bir keri görmelidir değil mi? Fikirlerinde bid'at var. Bid'at karıştırmış. Bu haklı bir keri görmelidir değil mi? Namazın elkanına riayet etmiyor. Sünnetlere riayet etmiyor. Mesela bu nedir? Bu haklı bir keri görmelidir. Yoksa kimse bu hadisten yola çıkıp işte biz falan kesik kerih görüyoruz, o bize imamlık yapmasın diyemez. Öyle değil mi? Çünkü insanların sevgisi de, insanların buğzu da yani böyle beraber şer'i de olabilir. Heva ve hevesten de kaynaklanabilir. Bu hükmün üzerine intibak ettiği mevzu, kişilerin kerih görmesinin şer'i olduğu yerlerdir. Tamam? Eğer şer'i olmazsa o zaman hiç böyle bir şey yok. Yani bir adam var hakkı söylüyor, biz onu kerih görüyoruz. Niye? Çünkü işte hutbede bizim hatalarımızı söylüyor. Falan. E, öpün başınıza koyun. Böyle bir kere görme ne değildir? Böyle bir kere görme, şer'i bir kere görme değildir. Evet. <gülüyor> Aynı şekilde dedi, اِذَا كَانَا olduğu zaman بَيْنَهُمْ Aralarında düşmanlık olduğu zaman مِنْ جِنْسِمْ مُعَادَاتِ اَهْلِ الْاَحْوَاءِ Heva ehlinin düşmanlığı cinsinden bir düşmanlık olduğu zaman vel gibi ve mezhep elinin cinsinden bir düşmanlık olduğu zaman vela vela lem yendegi gerektirir gerekmez en ya onlara imamlık etmesi li enel maqsudu bis çünkü cemaatle namaz kılmaktan maksat nedir en itilafu aralarındaki ülfetin tamamlanmasıdır. Yani aralarında bir uyumun oluşması içindir. Ve kale aleyhissalatu vesselam la tahtelifu ihtilaf et meynes fe Sizin kalpleriniz de ihtilaf eder. Bunu nerede söylüyor Aleyhissalatu vesselam? Safları düzeltirken. Değil mi? Yani safları düzeltirken bile peygamberimiz birinin biraz önde, birinin biraz arkada, birinin biraz açıkta durmasını kabul etmiyor. Niye? Çünkü diyor sizin bu şekilde ihtilafınız şeytanın aranıza girmesine veya aranıza düşmanlık sokmasına, kalplerinizin birbirine muhalefet etmesine sebep olur. O zaman namaz da başından sonuna kadar yani namazın meşru kılınması, cemaatle namazın meşru kılınması, hareketlerin hep bir olması, kimsenin imamın önüne geçmemesi, safların bir düzenin olması bütün gaye nedir? İnsanların kalplerinde bir itilafın oluşmasıdır, öyle mi? Şimdi sizin sevmediğiniz bir adam, yani bu aralarında mesela bir tanesi diyelim ki örnek veriyorum ehli, ehvanın aralarında olduğu gibi bir muadat var. Yani adamı sevmiyorlar. Misal veyahut da fikrinden dolayı, itikadından dolayı, hayatından dolayı vesaire. Bu onlara imamlık yaparsa, sözü açıklıyorum, ha, doğru olan budur demiyorum, sözü açıklıyoruz şu anda, o cemaatten maksat olan itilaf yerine gelmez. Öyle mi? Hatta daha ziyade soğukluk birbirine karşı, kim birbirine karşı düşmanlık söz konusu olur. Diyor ki, اَمَّا اِذَا el الْاِمَامُ Şeyhülislam hulusil sözü bitti. Ee, burada duralım. Bu Şeyhülislam hulusil sözü bitti. Şimdi normalde e, bu aslında doğru olan bir şey değil. Bu sünnete aykırı olan bir şey. Yani sünnetten burada kastım nedir? Selefin uygulamasına aykırı olan bir şey. Çünkü e, insanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bu Kurûnul Mufadda'la, yani e, Mufadda'l kılınmış asırlar bittikten sonra İnsanlar çok basit meselelerden dolayı birbirlerine düşmanlık etmişler. Mesela hiç anlaşılmamış meselelerden bir tanesi şafilerle hanefiler birbirine düşmandır. Ama niye düşmandırlar onlar da bilmiyorlar. Yani şafi mezhebinde olanlar, hanefi mezhebinde olanlara düşmanlık gitmişler. Hanefi mezhebinde olanlar da şafi mezhebine düşmanlık gitmişler. Örneğin şöyle bir fetva verilebilmiş tarihte. Yani demişler ki, şafilerden kız alınır mı? Adam demiş ki normalde alınmaz. Yani normalde alınmaz ama Ehli i kitaba kıyasen alınabilir. Yani ehl kitaptan nasıl kız alabiliyorsak şafilerden de bunun gibi şey alabiliriz. Mesela fıkıh kitaplarında daha önce de zikretmiştim. Çokça var olan bir mesele, Hanefi şafinin arkasında namaz kılabilir mi? Böyle mi? Şimdi bu kültür üzerine yetişmiş insanlar elbette ki birbirlerinin arkasında namaz kılmaktan rahatsız olacaklar. Ki vakada da var bu yani. Müslümanların da arasında böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Tabi bu kesinlikle ne İslam'la ne selefin ahlakıyla hiçbiriyle bağdaşmayan bir meseledir. Yani burada düşün, bir grup Hanefi mezhebine tabi, bir grup Hambeli mezhebine tabi iki ayrı cemaat yapacağız. Yani önce siz kılacaksınız, yani Şafiler veya Hanefiler sonra Hambeli. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Olamaz. Sahabe birçok konuda birbiriyle ihtilaf etmiştir. Öyle değil mi? Mesela bunlardan bir tane örnek verebilir miyiz? Sahabenin birbiriyle çok şiddet bir ihtilaf etmesine rağmen ama birbirlerinin arkasında namaz kılmaları gibi mesela. Misal, Heh. Osman radıyallahu anh ile İbni Mesud'un arasındaki ihtilaf gibi. Öyle mi? İbni Mesud'a göre seferdeyken namazlar ne yapılmalıdır? Kasredilmelidir, edilmelidir. İki rekat kılınmalıdır. Hac yaptıkları zaman Hazreti Osman da bazı özel sebeplerden dolayı kasır yapmamıştır. Namazı tam kılmıştır. Yani dört rekat olarak kılmıştır. İbni Mesud çok kötü karşı çıkmıştır buna. Yani Resulullah aleyhissalatu vesselamın bir sünneti ortadan kaldırıldığı için İbni Mesud buna çok kötü karşı çıkmıştır. Ama... Namaz vakti geldiğinde gitmiştir. Hazreti Osman'ın arkasında namaz kılmıştır. Öyle değil mi? Fatiha mesela sahabe kendi aralarında Besmele Fatiha'la bir ayet midir değil midir? İhtilaf etmişlerdir. Besmele cehren okunur mu okunmaz mı? İhtilaf etmişlerdir mesela. Öyle değil mi? Daha ileriye gidelim. Deve eti abdesti bozar mı bozmaz mı? İhtilaf etmişler mesela. Öyle mi? E o gün en çok yenilen et de deve etidir. Yani kimse kimseye dememiş yani senin mezhebine göre deve eti abdesti bozmaz. Sen deve eti mi yedin geldin namaza? Yoksa böyle şeyler hiç aralarında bak birbirleriyle ihtilaf etmişler. Birbirleriyle tartışmışlar. Birbirlerinin delillerine karşı delil öne sürmüşler. Ama bu asla dinde ayrılığı kendi aralarında getirmemiş. Öyle değil mi? Asla dinde ayrılığı kendi aralarında getirmemiş. Bu e, itikadi durumlarda da olmuş, menheci durumlarda da olmuş. Mesela diyelim Hazreti Ali döneminde bazı sahabeler Hz. Ali'ye de destek vermemişler, Hz. Muaviye'ye de destek vermemişler. İkisinin de yaptığının fitne olduğunu söylemişler, öyle değil mi? Bazı sahabeler Hz. Muaviye'yi haklı görmüş, onun yanında yer almış. Haklı olan ve Ehl-i Sünnet'in de kabul ettiği görüş Hz. Ali'nin haklı olduğu ve çoğunluk cumhurlu sahabe de Hz. Ali'nin yanında yer almış zaten. Ama birbirlerinin arkalarından namaz kılmama, birbirlerinin cenazelerinin üzerinden namaz kılmama falan böyle bir şey ne olmamıştır? Böyle bir şey vaki olmamıştır. Ondan dolayı yani biri bana bakıp işte sen e, Hanbelisin mesela, sen Selefisin ben Hanefim. Ben senin hakkından namaz kımam iyi ben de ona imamlık yapmayayım falan. Bu normalde doğru değil. Çünkü bu batılın üzerine bina edilmiş bir batıldır. Öyle değil mi? Ve bu belki işte Şeyhülislam Hüleyhisselam Ümmü burada bu fetvayı niye vermiş? Nas'tan dolayı mı vermiş? Bu fetvanın dayanağı nas mıdır? Bak diyor ki dikkat edin buna. Bir kavim aralarında ehli ehvanın ee, buğzu gibi bir buğuz olursa onlara imamlık yapmaması gerekir diyor. Bu, niye? Bak dikkat edin sebebini açıklıyor. Çünkü Peygamberimiz hadis-i şerifte buyurdu ki demiyor. Çünkü cemaatten maksat itilafdır, uyumdur, kalplerin birleşmesidir. Bu da buna engeldir. Demek ki bu fetvanın dayanağı nedir? Maslahattır. Tamam mı? Şimdi bu niye önemlidir? Bu şundan dolayı önemlidir. Bir fetvanın dayanağı nassa? ayrıdır. Maslahatsa ayrıdır. Nas değişmez. Öyle değil mi? Nas her zaman bakidir. Sadece ne zaman Nas değişir? Eğer diyelim ki Nas bir illete bina edilmişse o zaman illetin değişmesiyle beraber değişir. Ama genel hüküm Nas'a dayalı olan fetva her zaman geçerlidir. Çünkü Nas geçerli olduğu için ona bina edilmiş olan fetva da geçerlidir. Ama maslahata bina edilmiş olan fetva veya vakaya bina edilmiş fetvalar böyle değildir. Öyle değil mi? Özel bir vakadan dolayı verilmiş olan bir fetva veya maslahat zikredilerek verilmiş olan bir fetva böyle değildir. Niye? Vakanın değişmesiyle, maslahatın değişmesiyle fetva da otomatikmen ne yapar? Değişir. Yani burada mesela belki bu bir maslahat gözetmiş. Bu maslahat da doğru bir maslahat ama gelenen durumdaki mevsede daha büyük bir mevsede. Öyle mi? İnsanlar farklı mezhepten olduklarından dolayı birbirlerinin arkasında namaz kılmayarak zaman içerisinde bu karşı farklı dinlerdenmiş gibi birbirlerini görmeye başlamışlar. Demişler ki birbirimize kız alalım mı, vermeyelim mi? İşin bu boyutunu tartışmaya e başlamışlar. Demek ki bunun yani bu ayrılmanın mefsedeti getirdiği maslahattan çok çok daha ne? Çok çok daha büyük. Peki İslam'da asıl olan mevsedetleri def etmek midir, maslahatları sağlamak mıdır? meseletleri def etmektir. Tamam derül دَرْقُ الْمَفَاسِدِ اَوْلَى mincel جَلْبِ الْمَصَالِحِي Yani alimler genel nasları bir araya toplamışlar hepsini. Bakmışlar Allah Azze ve Celle en çok neyi gözetiyor? دَرْءُ الْمَفَاسِدِ Mefsedetleri def etmek اَوْلَى Evla daha evladır. mincel جَلْبِ الْمَصَالِحِي Maslahatları celbetmekten daha evladır. Tamam. Bundan dolayı bu fetva nedir? Bu maslahata dayalı olan bir fetvadır. Ve geldiğimiz noktada okuduğumuz kitaplarda gördüğümüz nedir? Bunun getirmiş olduğu mefsedet getirdiği maslahattan çok çok çok daha büyüktür. Ondan dolayı bunu kaldırmak lazım. Bu caiz değildir. Hanefi Şafii'nin arkasından namaz kılmak zorundadır. Şafii Hanefi'nin arkasından namaz kılmak zorundadır. Hiçbir şey yok. Ancak namaz ne zaman birbirinin arkasında kılınmaz? Önce anlattığımız gibi itikada taalluk eden küfür, şiddet yani galiz bidat durumları olursa budur. Yoksa öyle e sen abdest alırken ağzına burnuna su vermiyorsun, ben ağza burnuna su vermeyi vacip görüyorum, ben senin arkanda namaz kılma. Bu dini kendilerinin anlayışı üzerine anlamakla mükellef olduğumuz selefin ahlakıyla uzaktan veya yakından hiçbir alakası olmayan bir anlayıştır. Anlaşıldı. Fetva meselesi de anlatabildim inşallah. Yani fetvanın nasıza dayalı olması ile maslahata ve vakaya dayalı olması birbirinden farklıdır. Hepsinin ayrı bir şeyi var ki günümüzün zaten en büyük hastalığı nedir? En büyük hastalığı şudur, kitabı alıyor adam eline, ne olursa olsun okuyor, kendini destekleyen bir şey buldu mu? Tamam, bu delildir diyor. Falan alim böyle demiş. Falan alim böyle demiş de, nas'a göre mi demiş, bir illete göre mi demiş, bir vakaya göre mi demiş, bir maslahata göre mi demiş vesaire Tamam? Devam edelim. Bir saniye. Burada başka söyleyeceğimiz bir şey var mıdır? He, burada söyleyebileceğimiz başka bir şey de vardır. O da nedir? O da şudur. Ee, biz dedik ya, mesela özellikle kerih görmek haklı bir sebepten dolayı olmalıdır. Öyle mi? En önemli mesele. Yani öyle her kerih görenin kerih görmesi bu meseleye dahil değildir. Peki bunun delili nedir deseniz? Yani tamam biz bunu anladık dediniz. Ee, benim bir adamın bana imamlık yapmasının mekruh olması için veya haram olması için e, benim onu kerih görmem ve bu kerahatimin de hakkının olması lazım. Şundan dolayı çünkü biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat etmeden çok kısa bir zaman önce Üsame bin Zeydi bir ordunun başına emir tayin ediyor, öyle değil mi? Bir ordunun başına emir tayin etmek ne demektir? Onlara imamlık da yapacak, onlara kadılık da yapacak, bütün onların işlerini o ilgilenecek. Yolda giderken, e, yola çıkmadan önce bazı insanlar bunu kere görüyorlar. Tabi bu kere görenler genelde kimlerdir? Bu kere görenler genelde münafıklardır. Yani yoksa sahabenin önde geleni, sahabenin seçilmiş olanlarından değildirler. Ne diyorlar? İşte iddia da çok açık, Ebubekir Bekir, Ömer gibiler varken nasıl işte Üsame gibiler şey olur. Ee, bizim Üsame bin Zeyd gibiler bizim başımıza emir olur diye. Peygamberimiz diyor vallahi siz daha önce onun babasının imaretini de kerih gördünüz. Şimdi de bunun imaretini de kerih görüyorsunuz. İnsanların bana en sevimlisi ve imarata en layık olanları onlardır diyor. Tamam Yani bu kerih görmeyi mutebek kabul etmiyor Peygamberimiz. Sebep? Çünkü bu şer'i bir kerih görme değildir, nefistir. Ya günümüzde de çok çok karşılaştığımız gibi, öyle değil mi? Mesela diyelim biz bir arkadaş ortamında kalıyorsunuz siz, sizden biriniz diğerinin başına sorumlu olduğunda iki tür kereği görme vardır. Ya adam nefsinden bunu keregi görür, öyle mi? Kaldıran niye mesela e, diyebilir? Veya utaşer şer'idir. ya dininden ya ahlakından vesairedir. Ama bu şekil oldu mu? Peygamber Aleyhisselat ve bu kereği görmeyi kabul etmemiştir. mı? İnşallah. Ama eza kan al imam ve dini ve sünnetin ama imam din sahibi ve sünnet sahibi bir imam olursa ve kerihuhu ve bundan dolayı da onu kerih görürlerse eee lem tukrahil imametu fi onun hakkında imamet kerih olmaz ve innel atbu ancak ayıp yani azar alamen kerihuhu onu kerih görenin üzerinedir ve alakul her hal üzerine Fayenbagı el ittilafu beyne el ve el ma'mum. Fayenbagı gerekdir uyum beyne el imam ve el İmam ve ma'mum arasında ittilaf gereklidir. Ve't-taavunu alel birri ve't-takva. Takva ve iyilik üzerine yardımlaşmak gereklidir. Ve terkut teşahuni ve't-tabagudi. Aradaki buğuz ve çekişmeleri terk etmek gereklidir. Teban lil ehva'i ve'l-agradis Yani hevaya ve şeytani amaçlara tabi olan Teşahünü, çekişmeyi, kavgayı ve tebağudu, buğzu terk etmek de Müslümanlar arasında gereklidir. Evet, zaten son cümle anlattığımız cümle. Yani biri birini dininden dolayı ayıplıyorsa o ayıp kendi ayıbıdır. Karşı taraftakinin üzerine bir ayıp söz konusu değildir. فَيَجِبُ عَلَى الْاِمَامِ اَنْ يُرَاعِيَ حَقَّ الْمَأْمُومِ İmamın üzerine vaciptir ki kendisine imamlık yaptıklarını hakkını gözetsin. وَلَا يَشُقَّ عَلَيْهِمْ Onlara zorlaştırmasın ve ihteram onların bilinçlerine ne yapsın ihitram etsin ve vacipu alel ma'mumina üzerine de gereklidir imama tabi olanların en yura'u <gülüyor> hakkal imami imama hakkını gözetmeleri gereklidir ve <gülüyor> ve ona ihteram etmeleri saygı göstermeleri gereklidir burada neyi anlatıyor biz geçen dersimizde mesela bir şey anlattım hatırlıyorsan dedim ki mesela şeriatın her konuda koymuş olduğu bir tafsili kaideler var bir de icmali kaideler var. Değil mi? Tafsili kaideleri herkes bilmeyebilir. Yani bu her konuda böyle. Sadece kardeşlik konusunu anlattım ben ama bu sadece kardeşlik konusunda böyle değildir. Bu her konuda böyledir. Yani şeriatın koyduğu bir genel hükümler var. Bir de özel hükümler var. Genel hükümler kaide şeklindedir. Öyle mi? Özel hükümler ise tafsilatlı olduğu için... Herkes bu özel hükümleri bilmeyebilir. Ama tafsilatlı hükümleri herkes bilebilir. Yani bir müslüman olarak dedi ki her ortamda Allah Azze ve Celle birbirimizin üzerine bazı haklar tayin etmiştir. Sorsanız deseniz ki imamın bizim üzerimizdeki hakkı, bizim imamın üzerindeki hakkımız nedir? A, tafsilatı geldi, geçti diyelim. Ama şey nedir? Ee, e, i̇cmalen nedir? İmamın, kendisine imamlık yaptığı kavmin halini gözetmesi. Tamam? Genel kaide budur. Yani zayıflarsa zayıflıklarına göre iş, Mesela şimdi örnek veriyorum. Diyelim e, itikafa girmişsin. İmamsın sen. Bir kavme imamlık yapıyorsun. Bir de alışveriş merkezinde bir tane mescit var. Alışveriş merkezindeki mescitte insanlara imamlık yapıyorsun. Şimdi alışveriş merkezinde imamlık yaptığın gibi itikafta imamlık yaparsan olur. İtikafa giren adam, gaye zaten adam son 10 gün kendini boşaltmış ki Allah'a ibadet etmek için. Yani sen ne kadar uzatırsan uzat adamın hoşuna gidecek öyle mi? Öbürü ise dükkanını kilitlemiş oraya gelmiş. Veyahut ota müşteriyi orada bırakmış, işin yoğunluğundan gelmiş olarak. Sen itikafta namaz kıldırdığın gibi alışveriş merkezinin mescidinde namaz kıldırırsan olur. Olmaz insanların, e, zaten o namaz da adamların kıldığı namaz da namaz olmaz. sene da itikafta yaparsan millet diyecek ki biz bunu evde de yapabiliriz. Öyle değil mi? Yani imamın, mehmumun halini yapması lazım? Gözetmesi lazım. Şimdi mesela diyelim yani Araplarda ben hiç kısa süreli namaz kıldıran bilmiyorum herhalde hiç görmedim. Yani kısa süreli namaz kıldıran belki görmüşsem de tek tüktür yani. Genelde mesela en kısa dediğimiz bizim işte 30. cüzden 29. cüzden bir sayfalık iki sayfalık şey okuyorlar adamlar e, namazda öyle. E şimdi sen bu tam sünnete uygun olan belki budur e, okumada ama sen bunun aynısını al gel. Ömründe e, Ma'un suresinin üzerine çıkmamış bir adama namazlık namaz kıldırırken bunu yap. E, İfsat edersin adamın namazını sıkarsın. Adam Mesela biz, hatırlıyorum ilk Mısır'a gittiğimde benim nefesim kesiliyordu secdede. Sinozittim o zaman, yoğun bir şekilde sinozittim. Allah orada şifa etti zaten, sinoziti de. Yani secdede artık ölecek seviyeye geliyordum bana göre. Niye? Çünkü öyle bir namaz hiç görmemişiz. E mesela biz hani bizde insanın en takvalı olduğu dönemde kıldığın namaz vardır ya onların normal vakit namazı olarak kıldıkları namaz ama alışmışlar adamlar buna. Yani onlar için de normal olan budur. Onun için yani imamın, memumun halini gözetmesi lazım ki peygamberimiz öyle yapardı. Bir çocuk ağlama sesi duyduğunda namazda acele ederdi değil mi? İş vakitlerinde kıldığı namazlarda onları kısa bir şekilde e, kılardı. Mesela arkasında zayıf olan insanlar bulduğu zaman peygamberimiz hafif namaz kılardı ama... Kendisi namaz kıldığında dilediği gibi uzatır, üç dört bazen beş okuyabilir. Hüngür bir ya bu şeydir, ee, senin kendi tercihindir. Ama insanlara kıldırdığı zaman asıl olan onların haklarını, onlara hürmetlerini gözetmesidir. Ha, me'mumun da imamı gözetmesi lazım. Nedir me'mumun? imamın me'mumun üzerindeki hakkı? Onun yerine kimseyi takdim etmemeleri. Değil mi? Hadiste gördük zaten, ee, ona ihtiram etmeleri. Mesela saygı ihtiramdan kaslı ona karşı saygılı e, olmaları vesaire. Onların da onun üzerindeki hakkı nedir? Onların da onun üzerindeki hakkı hakları budur. İki tarafında birbirinin haklarını gözetmesi ve birbirlerine haklarına ihtilam etmeleri gerekir. Ve bir genel olarak: "Fayen bagil kulli minhuma her biri için gereklidir. nider an ma yuajehu min al her biri için gerçekten, an ya tamamla, tamamlı etmesi, ma yuajiyi hu min alaahre, diğer taraftan karşılaştıgı, min bagi alıntıcadatı, elleti la tuhillo bildin. Bazı eleştiriler, bazı eksiklikler, o eksiklikler ki, dini, dine halar getirmeyen, eksikliklerdir. Ve mureati ve kişiliğe halar getirmeyen, eksikliklerdir. Ve insanı muaradunlil naxi, insan her zaman eksikliğe arz olunandır. Yani her zaman eksiklik insanın başına gelebilecek olan bir durumdur. Wa man zellezi turda segayahu kulluha kafa al-mra nublan an tuadma ayibu demiş şair. Haza ve neselullah ve neselullah lil-jami'i el-hidaye ve't-tevfik. Herkes için Allah'tan hidayet ve başarı isteriz demiş. Yani şeyh diyor ki hem imamın me'mumdan karşılaşacağı bazı durumları tahammül etmesi gerekir. Hem de me'mumun imamdan karşılaşacağı bazı durumlara şey etmesi gerekir, tahammül etmesi gerekir. Sebep nedir? Bir şartla bu karşılaştığımız eksiklik dini ve murueti zedelemeyecek. Çünkü dini ve murueti zedeliyorsa o zaman onun imamlık yapması ne değildir? Doğru değildir. Ama dini ve murueti zedelemeyen bazı eksiklikler, bazı ayıplar vesaire bunlar normaldir. Yani çünkü eksiksiz olan insan yoktur, eksiksizlik Allah Teala'ya mahsus olan bir durumdur. Öyle değil mi? Şair de ne demiş? Ve men zelzi turda secayahu kulluha. Kimdir ki o insan bütün onun yaptıklarından razı olunsun? Yani hani bütün yazıp onun hakkında kaydedilenler bütün yaptıklarından razı olsun. Kefal <gülüyor> enublen kişiye seçkinlik olarak yeter en tuaddeme ayibuhu ayıplarının sayılıyor olabilmesi kişiye şey olarak yeter seçkinlik olarak yeter. Yani bir adam varsa karşımızda mesela biz diyorsak ki bu adam işte misal örnek veriyorum gevezedir mesela. İşte diyelim ki bu adam biraz böyle biraz bencildir falan bitti. Tamam bu yeter adam zaten şeref olarak. Yani ne bekliyorsun ki bir adam eksiksizdir? O zaman subhan demen lazım buna yani. Öyle mi? E bir adamı eksiksiz olarak görmek istiyorsan, hiçbir ayıbı, hiçbir naksı olmasın diyorsan o, bu sadece bak Allah azze ve bütün eksikliklerden, ayıplardan tenzih ediyoruz. Öyle değil mi? İnsan için bunun olması ne değildir? Mümkün değildir. Yani diyor sana şeref olarak, seçkinlik olarak şey yeter. Eğer ayıpların parmakla sayılıyorsa, sayılabiliyorsa tamam. Bu senin için yeterlidir. Anlaşılmayan veya anlatamadığın bir şey var mıdır? Yoktur. Sormak istediğiniz bir şey var mıdır? O da yoktur, tamam. وآخرة دعوانا الحمد لله رب العالمين